Şey, ha, şafi bir tane bayan e, erkek tanesiyle evlense erkek mezhebine gir derse bayan da girmezse bundan dolayı günaha gider mi? Evet. Yöneltelim inşallah ona selamlarımızı iletiyoruz efendim. Hayırlı akşamlar. Evet kıymetli hocam buyurun. Şimdi tabii ki evlilikte eşlerin birbirlerine saygılı olmaları Hı -hı. E, evin huzur yuvanın huzurunu korumak bakımından gereklidir. Ama bu dünyevi işlerde efendim e, insani ilişkilerde böyledir yani karşılıklı sevgi ve saygı esastır. Ama ibadetler konusunda kimsenin kimse illa şu şekilde veya şu mezhebe göre hareket edeceksin demeye hakkı yoktur. E, onun dediğine uyulmasa da günaha girmek söz konusu olmaz. Yani koca, Hanımına illa benim mezhebime göre hareket ettir. Hanım da ona bu hususta itaat etmezse bunda hanımın herhangi bir vebali, günahı söz konusu değildir. Evet, Allah Erkeğin Allah bu konuda ona baskı yapmaması lazım. Çünkü hanımefendi kendini bildi bileli Şafi o güne kadar Hanefi. o mezhebe göre yetişmiş, o mezhebin namazla, diğer ibadetlerle ilgili hükümlerini öğrenmişse... Bu yaştan sonra başka bir mezhebin hükümlerine göre amel etmek ona belki biraz zor gelebilir. Onu öğrenmesi biraz zaman alacaktır. Bu hususa baskı yapmak doğru değil. Evet.